Hasan isimli sahabi diyor ki bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yola çıkmıştık gidiyorduk arkadan birisi bağırdı Muhammed Muhammed arkadaşını çağırıyor gibi Efendimiz de dönmüş o şimdi kaba kaba Muhammed Muhammed diye bağırırken ne var ne var diye onun diliyle ona cevap vermiş Efendimiz aleyhisselam onun gibi kalın sesle cevap vermiş. Ne var? Ne var? Buyurmuş. Al bugün ne var ne var kimseye demez Aleyhisselam Efendimiz. Adamın mantığı o. Buyurun efendim dese <gülüyor> herhalde adam kalp kırısı geçirir. Bu ne biçim pey nebiçim ne cevap bu diye. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram adama eğilmişler demişler ki Allah böyle konuşmayı yasaklıyor peygamberiyle. Yerin dibine batarsın sus böyle konuşma demişler, adam kabalığa devam, vallahi susmam demiş, Muhammed, tekrar bağırmış, Bedevi, kaba, Efendimiz Aleyhisselam, ne var ne var, diye buyurunca ona, ya bana söylesene demiş, ben bir milleti seviyorum, bir cemaati seviyorum ama onların yanında değilim, köyümde duruyorum, Onların sevabını kazanabilir miyim demiş. Fetva soracak şimdi. Efendim, <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam da meşhur hadisi şerifini söylemiş. Herkes kıyamet günü kimi seviyorsa onunla beraber olacak. Merak etme buyurmuş. Burada adam çok dikkat ediniz kardeşim Adam ne dedi biliyor musun? Bu kaba sabah köylü bedevi ne yaptı? ben köyümden çıkıp gelemiyorum senin yanına ama seni seviyorum seni seviyorum kıyamet günü seninle beraber olur muyum dedi adam dili böyle adamın bu, bu kapalıkla sen zor gelirsin peşimizden diye cevap almadı herkes sevdiğiyle beraber kıyamet günü merak etme dedi lil alemin bu işte Seçilmiş, Ebu Bekirlerden oluşmuş bir ordu değildi. Kimlerle bu yola çıktı? Bu adamlarla. Bu adamlarla yola çıktı. Bu adamları ıslah edip, büyük bir cemaat, meleklerin peşinden gidemeyeceği bir cemaat oluşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim.